Hazreti Ebubekir radıyallahu anh. Peygamberimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'in en yakın arkadaşı, erkeklerden ilk Müslüman, ilk halife Hazreti Ebubekir 571 yılında Mekke'de doğdu. 634'te Medine'de vefat etti. Halifeliği 632 yılından 634 yılına kadar 2 yıl, 3 ay, 10 gün sürdü. Müslüman olmadan önceki adı Abdul uzza idi. Allah'a ve elçisine inandıktan sonra ismi Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem tarafından Abdullah olarak değiştirildi. Peygamberimizi her zaman ilk destekleyen ve doğrulayan olması nedeniyle ona Sıddık lakabı verildi. Bu yüzden Ebu bekir Sıddık olarak tanınmıştır. Henüz hayattayken cennetle müjdelenen on sahabiden birisidir. Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem kendisini Müslümanlığa davet edince hiç tereddüt etmeden inanmıştı.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 Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin, kayınpederi olma onuruna ulaşmıştır. Genellikle yumuşak huyluydu ama, gerektiği zaman sert olurdu. Peygamberimizin vefatından sonra zekat vermeyeceklerini, Müslümanlıktan vazgeçtiklerini bildiren kabilelerin üzerine, İslam ordularını göndermiş, onları yeniden, İslam Devleti'nin egemenliği altına almıştı. Hazreti Ebu Bekir radıyallahu an en bilgili sahabelerdendi. Her zaman Peygamberimizle birlikte olduğundan, ilim ve ahlakta yüksek bir dereceye ulaşmıştı. Peygamberimiz bir konuyu tartışırken, Hz. Ebu Bekir'i sağına, Hazreti Ömer'i soluna oturturdu. Önce, Hazreti Ebubekir'in sonra diğer sahabilerin görüşünü sorardı. Müslümanlar peygamberimizin yokluğunda Kur'an ayetlerinin anlamını ondan öğrenirlerdi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin birçok hadisini ilk rivayet eden Hazreti Ebubekir olmuştur. O aynı zamanda fıkıh alanında da büyük bir bilgiye sahipti. Müslümanlar fıkıh konularını ondan öğrenirlerdi. Müslüman olmadan önce de Mekke halkı arasında sayılan ve sevilen bir kimseydi. Sık sık ziyaret ederek ona akıl danışırlar, bilgi ve görgüsünden yararlanmak isterlerdi. Peygamber Efendimiz insanları Allah'ın dinine davet ederken Müslüman olmasını öncelikle arzu ettiği insan Hazreti Ebubekir'di. Bekir'di. Peygamberimiz ticaret yaptığı bir yolculuktan döndüğünde... Mekke halkını İslam'a davet etmeye başlamıştı. Kureyş kabilesinin ileri gelenlerinden birkaç kişi, o günlerde Ebu Bekir'e hoş geldine gittiler. Ebu Bekir onlara, ''Önemli bir haber var mı?'' diye sorunca, müşriklerin büyüklerinden birisi, ''Evet ey Ebu Bekir, önemli bir haber var. Sana da bir görev düşüyor. Abdullah'ın oğlu Muhammed, peygamber olduğunu, Allah'tan vahiy aldığını, yeni bir din getirdiğini söylüyor. Senden rica ediyoruz. Onun yanına git ve iddiasından vazgeçmesini söyle. Bunun üzerine Hz. Ebubekir Bekir, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin evine gitti. Şu soruyu sordu. Ey Muhammed! Sen halkın şimdiye kabıdar kabul ettiklerini kötülüyormuş... Atalarının yolunu ve dinlerini eleştiriyormuşsun. Doğru mu acaba? Tekrar ediyorum. Ey Muhammed! Sen halkın şimdiye kadar kabul ettiklerini kötülüyormuş, atalarının yolunu ve dinlerini eleştiriyormuşsun. Doğru mu acaba? Allah'ın elçisi Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemse, ise, Ey Ebu Bekir! Ben sana ve bütün insanlara Allah'ın peygamberiyim. İnsanları bir olan Allah'a iman etmeye davet ediyorum dedi. Hz. Ebu Bekir bu cevap üzerine hiç itiraz etmedi. Hemen orada Müslümanlığı kabul etti. Çünkü o Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin hiçbir zaman yalan söylemediğini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 ve yüksek sesle Kur'an okumaya başladı. Müşrikler çok öfkelendiği için bu hareketleri açıktan girişmeye herkes cesaret edemiyordu. Ama o korkmuyor ve müşriklerin öfkesine aldırış etmiyordu. Onun Kur'an okuması müşrik kadınları ve çocukları üzerinde büyük bir etki bırakıyordu. Hazreti Ebubekir radıyallahu anh Peygamberimizin en yakın dostu, yoldaşı, gönüldaşı ve arkadaşıydı. Birbirlerinden hiç ayrılmazlardı. Peygamberimiz, insanları putlara tapmaktan, cehalet hayatını yaşamaktan vazgeçmeye çağırdığında, onu destekleyenlerin başında Hazreti Ebubekir vardı. Müşrikler, baskı ve işkenceye başladığında, Müslümanların yine en yakın dostu Hazreti Ebu Bekir'di. Peygamberimiz, müşriklerin eziyetlerinin artması üzerine, Medine'ye hicret yolculuğuna başladığında, yol arkadaşı yine Hazreti Ebu Bekir'di. Mekke'den Medine'ye giderlerken, saklandıkları mağarada, beraberdiler. Mağarada üç gün kaldıktan sonra, çileli bir yolculuk yaparak, Medine'ye beraber gittiler. Medine'ye ulaştıklarında yeni bir dönem başlamıştı. Bu yeni dönemde Allah'ın elçisine en yakın insan her zaman olduğu gibi yine Hazreti Ebu Bekir oldu. Mekke'de olduğu gibi Medine'de de canını tüm vakitlerini ve tüm mallarını Allah'a ve onun peygamberine adamıştı. Hiçbir hizmet ve fedakarlıktan kaçmıyor, geride durmuyordu. Hazreti Ebubekir radıyallahu an peygamberimizle birlikte bütün savaşlara katılmış ve bazı savaşlarda komutanlık görevi kendisine verilmişti. Bu savaşlarda vücudunu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in vücuduna siper ederek ona bir zarar gelmemesi için elinden geleni yapmıştı. Bedir ve Uhud savaşlarında büyük kahramanlıklar gösteren Hz. Ebubekir Bekir, Tebük seferinde İslam ordusunun sancağını taşımıştı. Peygamberimizin vefatına yakın günlerde Hz. Ebubekir'e Bekir'e ait olana hariç, mescidin tüm çevre kapılarını kapatmıştı. Sahabelerden Hz. Abbas, bu tercihin sebebini sorunca, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem: "Ey Abbas, ben ne kendiliğinden açtım ne de kendiliğinden kapattım." buyurmuşlardır. Hz. Ebubekir radıyallahu anh'ın en önemli özelliklerinden biri peygamberimizi her olay sırasında desteklemesi, buyurduklarını ilk kabul eden olup hemen uygulamasıydı.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 yalanlamasını umarak Hz. Ebu Bekir'in evine gittiler onu akıllı, bilgili olgun bir kimse olduğunu biliyor ve bu mucizeyi kabul etmeyeceğine inanıyorlardı Hz. Ebu Bekir kapının önüne çıkınca ona şu soruyu sordular Ey Ebu Bekir sen Kudüs'e birkaç defa gidip geldin Kudüs'e gitmek ve gelmek ne kadar süre iyi bilirsin, bu süre ne kadardır? Hz. Ebu Bekir, iyi bilirim, bir aydan fazladır dedi. Bu sözü duyduklarına memnun olan müşrikler, işte akıllı bir adam sözü diyerek çok sevindiler. Sonra içlerinden biri şu sözleri söyledi. Halbuki senin efendin Muhammed Kudüs'e bir gecede gidip döndüğünü söylüyor, buna ne dersin? Hazreti Ebu Bekir peygamberimizin adını işitince hiç tereddüt etmeden eğer o söylediyse inandım, bir anda gidip gelmiştir dedi. Müşrikler neye uğradık ferni? anlayamadan oradan çekip gittiler. Hazreti Ebu Bekir radıyallahu anh hemen giyinip peygamberimizin yanına geldi.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 Hz. Ebu Bekir'in sözleri kendisini dinleyen müşrikleri şaşkınlığa uğrattı. Diyecek söz bulamadan da aldılar. İçlerinden bazılarının kalbinde şüpheler yok oldu ve Müslümanlığı kabul ettiler. İşte o gün Peygamberimiz Hz. Ebu Bekir'e doğrulayıcı anlamına gelen sıddık kelimesiyle seslendi. Hz. Ebubekir Bekir o günden sonra tarih boyunca, Ebu Bekir'i Sıddık olarak anıldı Hz. Ebu Bekir radıyallahu anh'ın halife oluştu Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin son öğlen namazında cemaate katılması Ashabı ve sevdiklerini ümitlendirmişti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemi iyi gören Hazreti Abu Bekir de Medine dışındaki evine gitmek için izin istemişti. Hazreti Ayşe'nin odasına dönen Peygamber'in hastalığı birden bire ağırlaştı. Yanında kızı Fatıma ve zevcisi Ayşe olduğu halde yüce dosta davet olundu. Vefat haberi. Medine dışına gitmekte olan Hazreti Ebubekir'e yoldayken ulaştı. Derhal döndü ve hiç kimseye bir şey demeden Hazreti Ayşe'nin odasına girdi. Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme doğru yaklaştı. Mübarek yüzüne açtı. Evet, Hakk'ın emri gerçekleşmişti. Eğildi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in alnını öptü. Gözlerinden yaşlar akarken, ''Ey yüce peygamber! Her şey sana feda olsun. Yemin ederim ki sen iki kere ölmeyeceksin. Ölümün bundan ibarettir. Asla bir daha sana ölüm yoktur.'' dedi. Sonra neye uğradığını anlayamamış, ne yapacağını şaşırmış olan ashabın yanına vardı. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin vefatı karşısında ashabın durumu ipinin kopmasıyla dağılan bir tesbihi andırıyordu. O anda her şey olabilirdi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin ölmesini imkansız gören bir şok dalgası arkasından İslam'ın sona erdiğine hükmettirecek bir fırtına ve kim bilir daha ne tehlikeler getirebilecek bir andı bu. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin vefatıyla asap zihni bir depreme uğramıştı. Uhud gününde peygamber öldü dendiğinde durum anlaşılıncaya kadar herkes nasıl darmadan olmuşsa, şimdi de sanki herkes az sonra çıldırmak üzere taş kesilmişti. Kafalardaki inançla beraber toplumsal birlikte infilak etmek üzereydi. Asap, o anı belki de kıyamet sanıyordu. Kabaran bir ateş seline hakim olmak isteyen Hazreti Ömer, şaşkınlıkla ateşin önünü odunlarla kesmeye çalışıyordu. Kılıcını sıyırmış, haykırıyordu ve Muhammed öldü diyenin boynunu vururum diyordu. Bu seli yatağına geri döndürecek, bu kılıcı kınına koyduracak biri olmazsa, ...o atmosferde neler olmazdı. Gözler... ...kendisine adım adım yaklaşan... ...Hazreti Bu Bekir'deydi. Dengesini kaybetmeyen... ...bir o ok kalmıştı sanki. Metin bir edayla... ...herkesi... ...daldığı uykudan... ...şu konuşmasıyla uyandırdı. Ey insanlar! Her kim... ...Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme... ...tapıyorsa... Bilsin ki o ölmüştür. Kim de Allah'a tapıyorsa bilsin ki Allah diri ve ölümsüzdür. Muhammed ancak ve yalnız bir peygamberdir. Ondan evvel nice peygamberler gelip geçmiştir. Muhammed ölür veya öldürülürse siz geri mi döneceksiniz? Kim geri dönerse Allah'a hiçbir zarar vermiş olmaz.'' Allah, şükredenleri mükafatlandıracaktır, ayeti kerimesini okudu. Bu sözlerle herkes kendine geldi. Okunan ayet, sanki yeni nazil olmuştu. Herkes, inancıyla beraber şuurunu da yeniden kazanmıştı. Kur'an vardı, yaşıyordu ama onu ve ondaki bu ayeti hatırlayan kimse yoktu. Ve, bu bir anlık unutkanlık, az kalsın dünyayı tersine çevirecekti. 17 vakitten beri kendilerine imamlık yapan Hazreti Ebu Bekir'den başka, onları dizginleyecek biri olamazdı, olmamıştı da. Kızı Hazreti Ayşe'nin, babam yufka yüreklidir, ona kimse itaat etmez dediği gibi değildi. İtaati, en unuttukları anda herkes ona itaat etmişti. Herkesin çözüldüğü ve çöktüğü yerde o dindik ayaktaydı. İslam tarihindeki üç kritik zamandan bu üçüncüsünü ve en kritiğini devleşen kişiliğiyle Hz. Ebubekir'in nasıl doldurduğunu hayret ve hayranlıkla görüyoruz. Aynı zamanda onlar onu hızla kendisini bekleyen yere doğru götürüyordu. Toplumun hep önünde olan bu müstesna şahsiyet, biraz sonra kıyamete kadar ki müminlerin ilk biatlı halifesi olacaktı. Dışarıdaki insanlar, az önce kendilerine hatırlatılan ayeti tekrar ederek, kendilerini teselli ederken, içeride de kainatın efendisine, dünyevi son görevler sunuluyordu. Hz. Ebubekir Bekir ve Hz. Ömer'le birlikte, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin yakın akrabası olarak Hz. Ali, Hz. Abbas, oğlu Fadıl, Zübeyir ve Üsame bin Zeyd görevdeydi. Bunlar dışında ne Kureyşlilerin, biz peygamberin akrabalarıyız, ne de Ensar'ın, biz peygamberin dayılarıyız demeleri, içeri alınmalarına gerekçe olmuyordu vefattan sonra ancak birkaç saat geçmiştir ki biri Hazreti Ömer'i çağırarak beni sayde çağırdı ensarın toplandığını ve olay çıkabileceğini haber verdi Hazreti Ömer derhal Hazreti Ebu Bekir ve Hazreti Ebu Ubeyde'yi alarak beni sayde çağırdı gitti Buradaki durumu iyi tespit etmemiz lazım. Çünkü Beni Said'e çağırtığına gidiş tarzı ileride çokça tartışılacaktır. Durumdan ilk haberdar edilen Hazreti Ömer'dir. Gidecekleri yerde bir topluluk vardır ama kendileri sadece üç kişi olarak gitmektedir. Hz. Ömer'in yanına aldığı kişilerden biri, ümmetin emini olarak tanınan Ebu Ubeyde, Diğeri ise beş gündür kendilerine imam olan ve biraz önce çözülen cemaati yeniden toparlayan Hazreti Ebu Bekir'dir. Ve Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin yıkanma ve tekfin işlemi bu arada devam etmektedir. Bu halde bu gidişin amacı halife seçimi değildir. Çünkü seçim için gidilse üç kişi olarak değil, büyük bir cemaatle gidilirdi. Amaç, karışıklığı önlemektir. Bunun için de sözü geçen kişileri Hazreti Ömer yanına almıştır. Hazreti Ali ve Haşimoğullarından diğerlerinin de birlikte götürülmesi, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin kutlu cesedini teneşirin üzerinde gitmek gibi bir saygısızlığa neden olurdu. Üstelik halifet seçimi için gidileceği düşüncesi de yoktur. Dolayısıyla cenazeye ait işlemlerden akrabaları uzaklaştırmak lüzumsuz ve yakışıksız bir şeydir. Biraz önceki konuşmayı yapmakla topluluğu sakinleştirdiği gibi şimdi de bir başka karışıklığı önlemeye Hazreti Ebubekir'in gitmemesi için hiçbir sebep yoktur. Hz. Ebu Bekir radıyallahu an kendi hesabına dışarıda bu tür bir gelişmeye hazırlıklı bulunsaydı durumdan öncelikle kendisinin haberdar edilmesi için gerekli tedbirleri alırdı. Fakat görüyoruz ki haber Hazreti Ömer'e geliyor. Bu ise çok daha anlamlıdır. Zira biraz önce şaşkına dönmüş olan Hazreti Ömer'in böyle bir tertip içerisinde olacağı hiç mi hiç düşünülemez. Genel olarak giden üç kişi, özellikle de Hazreti Ebu Bekir açısından hiçbir ön hazırlık olmaksızın örgü örgü başlayan bir süreç, gittikçe olayların ona doğru yönelmesiyle bir de bakıyoruz ki, topluma halifesini buldurmuştur. Hasta olmasına rağmen, Abasına bürünerek beni sakife çağırdığına gelen Hazreçli lider Saad bin Ubade Şöyle konuşmuştur Ey Ensar Araplar arasında kimse sizin kadar hizmette bulunup Üstünlük göstermemiştir Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Kendi kavmi içinde on yıldan fazla kalmıştır Onları davet etmiştir Ancak içlerinden pek az kimse ona inanmıştır bu bir avuç insan onu korumaya, dinini savunmaya muktedir olamamışlardır. Cenab-ı Hak sizin fasileti ermenizi murad ettiği zaman size Müslümanlığı göndermiştir. Size Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemle ashabına muhafaza ve savunmayı nasip etmiştir. Düşmanlara karşı en çok şiddet gösteren siz oldunuz. Bunun karşısında Araplar boyun eğmek zorunda kaldılar. resul Ekrem sizden hoşnut olarak irtial etti. Şimdi bu reisli kişi herkesten çok size aittir. Ona sahip olunuz dedi. Bu konuşmanın tesiri altında Ensar, Sad bin Ubade'nin başkanlığına taraftar hale geldi. Fakat orada bulunan muhacirler buna karşı çıktılar. Muhacirle Ensar arasında büyüyen tartışma, Habbab bin Münzir'in şu teklifiyle bir başka çıkmaza girdi. Bir reis sizden, bir reis bizden diyordu. Bu, İslam toplumunun bölünmesi demekti. Tam bu sırada Hz. Ebu Bekir'le arkadaşları geldiler. İddialar dinlendi. Hz. Ömer cevap vermek üzereyken, Ömer'in şiddetinden endişelenen Hz. Ebu Bekir onu durdurdu. Kimsenin hatırlamadığı bir gerçeği dile getirmek yine ona düşmüştü. Metin ve kesin bir tavırla konuşmaya başladı. ''Ey Ensar! Siz kendi adınıza dile getirdiğiniz bütün faziletleri haiz bulunuyorsunuz. Fakat gerçek şudur ki Araplar ancak Kureyş'in başkanlığına razı olurlar. Bu işi başkasına vermezler.'' Sonra bir eliyle Hazreti Ömer'i, diğer eliyle Hazreti Ubeyde'yi tutup ileri sürdü ve aralarında durdu. Herkesin merak dolu bekleyişleri arasında teklifini yaptı. Size bu iki kişiden birini seçmenizi tavsiye ediyorum dedi. Bu sözler etrafı yeniden kendine gelmeye çağırmıştı. Hazretten bir halifeyi herkesden önce... Hüseyd bin Hudayr başkanlığındaki evsliler kabul etmezdi. Demek ki Ensar kendi arasında bile bütünleşemiyordu. Saad bin Ubade olsa olsa ancak yine Hazreçlilerin reisi olabilirdi. Hazreti Ebubekir'in kısa ama her şeyi anlatan konuşması karşısında kimsenin başka bir şey diyecek hali yoktu. Hazreti Ömer kendisinin bu beklenmedik sunuluşunu geri çevirdi. Hazreti Ebubekir'in niteliklerini vererek "Sen hepimizden daha üstünsün. Halifelik senin hakkındır." dedi. Hazreti Ebubekir ise "Sen de hepimizin daha kuvvetlisisin.'' cevabını verdi. Bunun üzerine Hazreti Ömer "Senin üstünlüğünle birlikte benim kuvvetim de senindir. Uzat elini." dedi. Hazreti Ebubekir'e biat etti. Asap yapılacak en doğru hareketin Hazreti Ömer'in yaptığını yapmak olduğunu anladı ve bir sel halinde muhacir ve ensar Hz. Ebubekir'e biat etti. Öyle ki, sedyeyle getirilen halife adayı Saad, izdiham arasında neredeyse unutulmuştu. Saad, bu ani gelişmeyi bir türlü hazmedemeyecek ve Hz. Ebubekir'e biat etmeden ömrünün sonuna kadar sessiz bir muhalif olarak yaşayacaktır. Böylece Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin vefat ettiği günün gecesinde ilk İslam halifesi seçilmiş bulunuyordu. Gece geç vakte kadar süren sakife toplantısından ve biatten sonra tekrar Hazreti Ayşe'nin hücresine dönüldü ve Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin tekfin işlerine bakıldı. Bu arada Hazreti Ebubekir'in halife seçildiğini duyan Haşimoğulları Hazreti Fatıma'nın evinde toplanmışlardı. Genel eğilimleri Hazreti Ali üzerindeydi ve Zübeyir kılıcını çekerek Ali'ye biat edilmedikçe kılıcımı kınına koymam diyordu. Bu kilisler birkaç gün daha devam edecek ve Hz. Ömer'in Hazreti, Ömer Hazreti Fatıma'yı uyarmasıyla evindeki toplantılar son bulacaktı. Ertesi gün yani Hz. Ebubekir Bekir halife seçildikten sonraki akşamında Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin defnedileceği salı günü öğleden önce mescidde umumi biat yapıldı. Gece biat etmeyenler de biatlarını yaptıktan sonra Hazreti Ebu Bekir çıkarak ilk hutbesini okudu ve şunları söyledi. Ey Müslümanlar! en iyiniz olmadığım halde bana biat ettiniz. Görevimi adaletle yaparsam bana itaat, doğruluktan saparsam beni ikaz ediniz. Doğruluk emanet, yalancılık hıyanettir. Haklı olan, güçsüz, hakkı alınıncaya kadar benim gözümde güçlüdür. Haksız olan, güçlü, hak sahibinin hakkı kendisinden alınıncaya kadar benim gözümde güçsüzdür. Allah yolunda cihadı terk eden bir toplum zeril olmaya mahkumdur. Bir toplumda kötülük yaygın olursa, sonunda o toplum bir belaya karşılaşır. Allah'a ve Resulüne itaat ettiğim müddetçe siz de bana itaat ediniz. Eğer Allah ve Resulüne karşı gelirsem, bana itaatiniz için sebep kalmaz. Allah'ın rahmeti üzerinize olsun. Hazret Ali bir müddet daha Hz. Ebu Bekir'e biat etmeyecektir. Kimi rivayetlerde birkaç gün, kimi rivayetlerde altı ay. Bu, onun halifeliğini kabul etmemekten ileriye gelmezdi. Çünkü, Ümmetin icmanı geçersiz kılmak için Hz. Ali'nin dayanacağı bir nas yoktu. Eğer Hazreti Ali'nin veya son nefesine kadar başı ucunda bulunan Hz. Fatıma'nın özellikle peygambere dayandırabilecekleri bir nasları bulunsaydı niçin konuşmasınlardı? Sadece kendileri adına değil öyle bir durumda konuşmamaları ümmet adına bir vebal sayılırdı. Fakat Evine kapanan Hazreti Ali konuşmayıp susuyorduysa bu, halifeyi kabul etmediğinden değil, ona kırgın olduğundandır. Kırgınlığının bir sebebi, halife seçiminde onun görüşüne başvurulmamış olması, diğeri de Hazreti Fatıma'nın miras meselesidir. Buhari'nin anlattığına göre, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem vefatından sonra Hazreti Fatıma, Hazreti Ebubekir'e haber göndererek babasının Medine, Hayber ve Fedek'teki mirasını ister. Hazreti Ebu Bekir, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemden, biz peygamberler miras bırakmayız, geride bıraktıklarımız ancak sadaka olur sözünü işittiğini, buna dayanarak da bu arazilerin vakıf arazisi olabileceğini bildirir. Hz. Fatıma bu yüzden Hz. Ebubeki're Bekir'e gücenerek ömrünün sonuna kadar ona dargın kalır. Ne olursa olsun en kötü ihtimalle altı ay sonra Hz. Ali'nin biat ettiği kesindir. Hz. Ali halifeye haber gönderip biat için davet edince Hz. Ömer halifeye yalnız gitmemesini tavsiye eder. Fakat Hazreti Ebubekir kimseyi yanına almadan gider. Hz. Ali, Hazreti Ebubekiri görünce şehadet getirip şöyle konuşur: Biz senin üstünlüğünü ve Allah'ın sana lütfettiği nimetleri biliyoruz. Erişmiş olduğun yerden dolayı seni kıskanmıyoruz. Fakat bizi kırdın. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme akrabalığımızdan dolayı kendimizi hisse sahibi sanmıştık. hazret Ali'nin sözleri karşısında Hazreti Ebubekir'in gözleri yaşarır ve şu karşılığı verir. Varlığımın sahibine yemin ederim ki peygamberin akrabasını gözetmeyi kendi akrabamı gözetmeye tercih ederim. Miras meselesine gelince Resulullah'tan işittiğim şeyi yapmaktan başka elimden bir şey gelmezdi. Ve o gün öğlen namazından sonra müminlerin huzurunda Hazreti Ali halifeye biat etmiştir. Hz. Ebubekir radıyallahu anh'ın son dönemleri ve vefat. Hazreti Ebubekir radıyallahu anh kısa bir halifelik dönemi yaşamıştır. Ama bu kısa döneme çok önemli fetihler sırdırmayı Allah'ın izniyle başarmıştır. Bu fetihlerin gösterdiği önemli sonuçlar vardır. Şöyle ki, Suriye ve İran fethiyle kuzey sınırları emniyete alınmıştır. Çözülmesi beklenen İslam hareketi bu beklentinin aksini kanıtlamıştır. Kısa zamanda fetihlere girişilmesi, irtidat hareketlerinin temelde meydana gelen bir çatlama değil de, derinlikten yoksun suni bir gösteri olduğuna işarettir. Eğer bu köklü bir hareket olsaydı, İslam devletini daha uzun zaman oyalar ve dışarıya açılmasını geciktirirdi. Nitekim, irtidadından dönüp affedilen pek çok kişi, Fetih savaşlarına katılmak için halifeden izin istemiştir. Müslümanların kendine güvenlerini geri getirerek maneviyatlarını yükseltmiştir. İslam devletiyle halifesinin içte ve dışta saygı ve itibarını pekiştirmiştir. Halifenin fetihlerden elde ettiği bir toprak kazanmaktan çok fazla şeydir. Allah'ın vaadi ve tarihin seyri bu toprakları er geç Müslümanların yurdu yapacaktı ve daha nice ülkeleri. Büyük halifenin o anki amacı toprak kazancının ötesinde insanı ayakta tutan gıda gibi toplumu besleyen bu maneviyat unsurunu vaktinde ona yetiştirmektir. Fetihler her şey önce toplumun sihatte olduğunu anlatır. Büyük halife Ebu Bekir'in fetihleri bu bakımdan bir kat daha büyük ve anlamlıdır. Cepheye gönderdiği komutanlarına en küçük ayrıntıyı öğütlemeyi unutmayan, cepheden gelecek haberleri eli yüreğinde bekleyen, bu hassasiyette eşsiz insan durumundaki nazikliğin herkesten çok farkındaydı. Büyük bir kazadan kurtardığı toplumu önce suni solunumla sonra gayet dikkatli bir bakım ve tedaviyle eski sağlığına kavuşturmaya çabalayan bir doktor gibiydi halife Hazreti Ebubekir radıyallahu anh. Önündeki vaka daha önce bir örneğiyle karşılaşılmamıştır türdendi. Eli her an toplumun nabzındaydı. Toplumun içindeki her kımıltı onu derinden ilgilendiriyordu. Halid'in bu yüzden onun gözünde bir başka anlamı vardı. Bir timsal, bir ümit, bir ufuktu Halid. Ümmetin bu gürbüz çocuğu bugünlerde hiç tökezlememeliydi. Halifenin yüreği Halid'in üstlendiği misyonda çarpıyordu. Halid'den gelen zafer haberleri aslında topluma ait birer teminat müjdesiydi. Halid'in hareketi var oldukça İslam toplumunun zevalinden söz edilemezdi. Yüklendiği kutsal sorumluluk Hazreti Ebubekir radıyallahu anhı yalnız zihnen değil bedenen de yoruyordu. Kafasındaki meselelerin ağırlığına sanki vücudu dayanamıyordu. Omuzları çökmüş, zaten ince olan vücudu iyice zayıflamıştı. İslam hareketi gücünü kazanırken Hazreti Ebubekir çöküyordu. Bir gün biri ona "Ey Allah'ın halifesi" diye hitap etmiş Hazreti Ebubekir hemen düzeltmişti. Hayır, Allah Resulünün halifesi demişti. Bunu demekle büyük bir yükümlülükten kendini kurtarmıyordu. Birincisine zaten hakkı yoktu. Asıl büyük yükümlülüğü ikinciyi kabul ederken alıyordu. Her nefesinde taşıdığı endişe de zaten bu, yani. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemden devraldığını hiçbir vukuat ve zayiat vermeden kendisinden sonrakine teslim edebilme endişesiydi. Peygamber dönemiyle kendi dönemi arasında herhangi bir aykırılık vehmettirecek her şeye karşı tavrı kesindi. Günlük hayatındaki önemsiz gibi görülen bir ayrıntıda bile bu dikkat ve duyarlılığını kaybetmedi Halife olmadan önce Medine dışındaki sun semtinde kimsesiz ve yaşlı kadınların koyunlarını saar, onlara yardımda bulunurdu Halife olduktan sonra bu kadınlardan birinin bundan sonra koyunlarımızı sağan olmayacak dediğini duyunca hayatım hakkı için size onları sağmakta devam edeceğim karşılığında bulunmuş ve gerçekten de hayatının sonuna kadar buna devam etmişti. İslam Devleti'nin teşkilatı asıl inkişafını Hazreti Ömer'in devrinde kazanmıştır. Hazreti Ebubekir devri teşkilattan ziyade genel prensiplerle karakterize edilmiştir. Gerçekleştirilen müesseseler sınırlı fakat zamanın şartları içerisinde yeterlidir. Devrin ağırlıklı teşkilatı ordudur. Başkomutan Halid bin Velid, yardımcıları Amr bin Az, Ebu Ubeyde, İyad bin Gum, Yezid bin Ebi Süfyan'dır. Hazreti Bekir'in komutanlara verdiği direktifler askerlik müessesesinin temel prensipleri mahiyetindedir. Usame ordusundan başlamak üzere hiç ara verilmeden ordular hazırlanıp önce mürtetler ve zekat vermeyenler sonra da Irak ve Suriye cephesine sevk edilmiştir. Hazreti Ebubekir savaşsız milletin zilletle yaşayacağını kabul eden bir halifedir. Askerlik psikolojisini çok iyi bilir ve bunu komutanlara telkin ederdi. Ebu Cehil'in olduğu İcmek'e verdiği öykler, onun bu yönünü aydınlatan nice örneklerden sadece biridir. Der ki, her ne zaman bir şey yapacağını söylersen onu yap. Ne ceza vermekte, ne affetmekte de sözünü değersiz bırakma. Vaadinde ihmal gösterme. İkaz edince de korkma. Fakat neyi söyleyip neyi söylemeyeceğine dikkat et. Bir suç işleyen için hak ettiği cezadan fazlasını verme zulümdür. Hak edeni cezalandırmayı da terk etme. Yalancı olursun demişlerdir. Devletin... Sun'da bir hazine binası vardı. Devlet geliri bekleyecek kadar durmayıp hemen sarf ediliyordu. Masafın büyük kısmı hazırlanan ordulara gidiyordu. Hazine binasının Hz. Ebu Bekir'deki anahtarından başka bir muhafızı bile yoktu. Galiba buna gerek de yoktu. Çünkü halifenin vefatında hazine binası açıldığında içinde yalnız bir dirhem vardı. Toplumun bu çalkantılı döneminde sağlık, eğitim, bayındırlık konularında gerekli hizmetler verildiği söylenemez ve esasen beklenemezdi. Bütün bunlar fazlasıyla bir sonraki halife döneminde ışık gibi her yana yayılacaktı. Halife Hazreti Ebubekir radıyallahu an istişareye önem verir fakat lüzumuna inandığı konuda da kişisel inisiyatifiyle ile hareket ederdi. Mesela, Irak ve Suriye seferleri istişare sonucunda kararlaştırılmış, Kur'anı toplanması dışarıdan gelen teklif hatta ısrarlarla başlamıştı. Ama Üsame ordusunu çevresinin muhalefetine rağmen tamamen şahsi kararıyla göndermişti. Dinden dönenler ve özellikle zekatta da yalnızdı. Hatta Hazreti Ömer, ''Bu adamlar Allah'a inanıyor.'' Onlara nasıl kılıç çekeriz diyecek kadar muhalif kalmıştı. Kişisel kararlarında Hz. Ebubekir radıyallahu anh'ın ne kadar uzak görüşlü olduğunu olaylardaki gelişmeler ispat etmiştir. Ebu Reca anlatıyor. Medine'ye girdim. Halk bir yerde toplanmıştı. Bir adam bir diğer kişiyi alnından öpüyor ve şöyle diyordu. Sana canım feda. Eğer sen olmasaydın mahvolmuştuk. Öpen kim, öpülen kim dedim. Ömer, Mürtedder Savaşı'ndan ötürü Hz. Ebu Bekir'i anlıdan öpüyor. Ebu Bekir onları ve zekat vermeyenleri dize getirdi, dediler diyor. Eğer bir şahsi karar, sonucuna muhaliflerini hayran bırakıyorsa, o karar sahibi ne büyük, ve ne mutlu bir devlet adamıdır. Hazreti Ebubekir radıyallahu anh'ın aldığı bütün kişisel kararlar işte böyle çağını ve çevresini aşan bir anlayışın ürünüdür. Hazreti Ebubekir radıyallahu an devlet hizmetlerinde ahlakilik ve disiplin esaslarına dayanır. Amr bin As'la Yezid bin Ebu Süfyan'a verdiği emirler onun hizmet anlayışını açıklamaya yeter. Şöyle demiştir. Gizli ve açık her hususta Allah'ın emirlerini unutma. Allah'a karşı saygısını unutmayana Allah açık yolları gösterir ve ona ummadığı yerden yardım gönderir. Onun kusurlarını bağışlar, mükafatını artırır. Allah, kullarının birbirlerine öğütleyecekleri en hayırlı şey takvadır. Sen eğer Allah'ın yolundaysan dinin kıvamını ve işlerinizin selametini temin edecek hususlarda ihmal ve gaflet göstermezsin. Sakın gevşeklik gösterme ve gücünü yitirme. Zekat ve sadakaları toplamak için memurlar tayin edeceksin. Senin adına en çok endişe ettiğim nokta budur. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Müslümanlara ait herhangi bir işin başına geçip de iltimas eseri olarak o işe birini tayin eden kişi Allah'ın lanetine uğrar. Allah onun mazeretini ve fidyesini kabul etmez buyurmuşlardır. İnananların danışmak istedikleri meseleler için Hazreti Ebubekir birkaç kişiyi tahin etmiştir. Devrinin en bilgeleri olan bu kişilerden başka kimsenin fetva vermesine de müsaade etmemiştir. Bu zatlar Hazreti Ömer, Hazreti Osman, Hazreti Ali, Hazreti Abdurrahman bin Avf, Hazreti Muaz bin Cebel, Hazreti Ubey bin Ka'b ve Hazreti Zeyd bin Sabit'tir. Aynı zamanda bu isimler halifenin danışmanlarıdır. Hicretin 13. yılı Cemaziye'l-ahir ayının başlarında Hazreti Ebubekir radıyallahu an hastalandı. Hastalığı bir kere daha hicretin akabinde geçildiği sıtmaydı. Namazı kıldırma görevini Hazreti Ömer'e verdi. Kendinden sonra Ömer'in halifeliği konusunda eğilimlerini anlamak amacıyla asabın ileri gelenleriyle istişareye başladı. Burada kesin olan nokta Hazreti Ebubekir radıyallahu anh'ın doğrudan doğruya Ömer'in adaylığını konu etmesidir. Yoksa asaptan halife adayı göstermelerini istemiş değildir. Burada da az önce değindiğimiz kişisel kararlılığının bir diğer örneğiyle karşılaşmaktayız. Meseleyi gayet açık bir şekilde ortaya koyar. Kimi düşünüyorsunuz demez. Kesirmeden Ömer hakkında ne düşünüyorsunuz diye sorar. Ömer'i en iyi tanıyan şüphesiz ki Hz. Ebu Bekir'dir. Onu teklif ederken ne yaptığını çok iyi bilmektedir. Ömer hakkında endişeli olanlar yok değildir ama akranını aşan Ebu Bekir, hele ümmetin geleceği konusunda emin olduğu bir çözümü eğip bükmeden açıkça ortaya koyabilişe kadar dürüst ve izinden gidilir olduğunu sayısız tecrübelerle tarih önünde ispat etmiştir. Abdurrahman bin Avf, Hz. Osman, Said bin Zeyd, evslilerin reisi Hüseyin bin Hudayr, danıştığı ve Ömer'in tezkiyesini aldığı kişilerdir. Ancak Hz. Talha, Hz. Ebu Bekir'e gelerek şöyle der... Canapak sana Ömer'in niçin seçtiğini sorarsan ne diyeceksin? Onun bize gösterdiği şiddeti görmüyor musun? Bu sözler karşısında yatağında uzanmış olan Hazreti Ebubekir oturtulmasını emreder. Oturur ve kafalardaki soruları silip götüren cevabını ezberlenmesini istercesine tane tane ifade eder. Siz beni Cenab-ı Hakk'ın adına dayanarak korkutmak mı istiyorsunuz? Sizin bu meselenizde en ufak bir haksızlık yapan perişan olsun. Rabbime kavuştuğum zaman benim vereceğim cevap şudur. Rabbim kullarının işlerini en hayırlılarına bıraktım. Sen bu sözlerimi herkese anlat demiştir. Sonra Hz. Ebu Bekir... Hilafeti boyunca kendisine sekreterlik görevini yapan Hazreti Osman'ı çağırtarak ona vasiyetini yazdırmıştır. Vasiyet şöyledir. Bismillahirrahmanirrahim. Ebu Kuhafe'nin oğlu Abdullah'ın dünya hayatının son döneminde, ahiret hayatının ilk ağzında, inkarcının inandığı, günahlının tevbeye geldiği, Yalancının doğruyu söylediği dakikada ahit ve vasiyettir. Hatta oğlu Ömer'i kendime halef tayin ediyorum. Ona itaat ediniz. Bunu yapmaktan amacım ancak iyiliktir. Adaletle davranırsa ondan umduğum zaten budur. Başka türlü davranırsa biliniz ki insan ne işlerse onu kazanır. Gaybı bilemem. Ama zulmedenler nelere uğrayacaklarını iyi bilirler. Allah'ın selam ve rahmeti ve de bereketi üzerinize olsun diye yazdırmıştır. Her şeye rağmen gerekçeleriyle birlikte Hazreti Ebu Bekir radıyallahu anh'ın girişimi bir ışık ve tavsiyeden ibarettir. Son kararı müminlerin reyi verecektir. O, sadece kendi sorumluluğunu bilen bir fert olarak üzerine düşen görevi yapmıştır. Müminlere vasiyetini yazdırdıktan sonra kendi şahsi vasiyetini yapmıştır. Beni Resulullah'ın yanına defnedin. İki kat elbisem var. Onları yamayıp beni onlarla kefenleyin. Çünkü yaşayanların yeniye ihtiyacı ölenlerden daha fazladır. ''Gasıl ve tekfinimle zevcem esma ile oğlum Abdurrahman alakadar olsunlar. Kullanmak üzere Beytül Mal'den almış olduğum emanet kaplar, değirmen, üzerimdeki şu elbise ve yere serdiğimiz şu kilim geri verilsin.'' buyurmuştur. Kainatın efendisiyle kutlu yolculuklarından on üç yıl sonra Cemaziyel Ahir'in son pazartesi akşamı Dünyadaki görevini tamamlayan büyük halife Hazreti Ebubekir radıyallahu anh ebedi yolculuğuna çıkmıştır. Vefatında Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme bir kere öldün bir daha ölmeyeceksin diyen Sıddık Aziz arkadaşından bir kere ayrılmıştı ama bir daha ayrılmayacaktır. Vefatını işiten Hazreti Ali Halifesinin kapısı önünde onu bize bir kez daha tanıtmıştır. Sen en şiddetli kasırgaların bile yerinden kımırdatamadığı bir dağ gibi mekinsin. Sen bedeninde zayıf, Allah'ın dininde kuvvetli, gönlünde mütevazı, Allah katında ve yeryüzünde yüce, inananların gözünde büyüktün. Sende hiç kimsenin kini, hiç kimsenin değersiz bulduğu bir şey yoktu. Senin katında kuvvetli olandan, hak alınıncaya kadar zayıf, zayıf da, hakkı alınıncaya kadar kuvvetliydi, buyurmuşlardır. Ey büyük halife! Allah, senin sevabından, bizi de yoksun kılmasın. Senden sonra, Bizleri yolumuzdan saptırmasın. Amin.